الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون gayet kısacık bir meali yani cenab-ı hak kullarını irşat ve ikaz etmek üzere sivrisinek gibi hakir kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi kafirlerin keyfi için terk etmez İmanı olanlar onun Rablarından hak olduğunu bilirler. Amma kâfirler Allah bu gibi hakir misallerden neyi irade etmiştir diyorlar. Allah onun ile çoklarını dalalete atar ve çoklarını da hidayete götürür. Fakat fâsıklardan maada dalalete attığı yoktur. Fâsıklar da ol adamlardır ki Allah'ın taatinden huruçla misak-ı sonra ahitlerini bozarlar ve Allah'ın akrabalar arasında veya müminler beyninde emrettiği hattı muvasalayı keserler yeryüzünde işleri ifsattır dünya ve ahirette zarar ve hüsrana maruz kalan ancak onlardır Bu ayetin desair arkadaşları gibi mevzu bahis olacak vücuhu irtibatı ve cihat-ı nazmiyesi üçtür. Mahaza bu ayetin meali hem makabline hem mabadine hem Kur'an'ın tamamına bakıyor Ma'badine olan veci irtibatı, evet, vakta ki Kur'an-ı sinekten, ankebuttan misal getirdi, karınca ile bal arısından bahsetti, müşrikler, münafıklar, Yahudiler itiraz için fırsat bularak, ahmakane dediler ki, Allah azametiyle beraber böyle hasis, hakir şeylerden bahsetmeye tenezzül eder mi? Halbuki ashabu kemal bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezzül etmezler, haya ederler. Kur'an-ı Kerim bu ayetle ağızlarını vurarak kapattı. Makabline ciheti i nazmu irtibatı Evet, Kur'an'ın ihtiva ettiği sıfat ve mezayanın hiçbir kelamda, hiçbir kitapta, hiçbir şahısta bulunmadığı sure başında ispat edildiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın nübüvveti de Kur'an'ın icazı ile ispat edildi. Kur'an'ın icazı dahi tahaddi ile yani muhalifleri muaraza, mübareze meydanına davet etmekle ispat edildi. Çünkü muarazaya yapılan davet süküt ile cevaplandırıldı. Böyle cihanşumul bir inkılabı söndürmek için yapılan davet üzerine mübareze meydanına gitmeyip süküt etmek elbette eseri acizdir. Kur'an-ı Kerim'in bu ispatlarına karşı kafirler hap dolup ağızlarını açamadıkları gibi nabızları bile felce uğradı. Yalnız Kur'an her hususta haddi kemale bali olduğundan uzaktan uzağa bazı ufak itiraz taşlarını atmışlardır. Ez cümle kemethilillezistauqadenaara ve min minessemaa gibi adi, kıymetsiz misallerden Kur'an'ın getirdiği temsiller yüksek kelamların kemaline yakışmaz. Bu gibi temsiller beynen naz yapılan mukalemlere, konuşmalara benziyorlar diye mugalata ile halt etmişlerdir. Kur'an'ı Kerim onların o haltlarını bu ayetle başlarına vurmuştur. Arkadaş, acele etme. Burada bir parça durmak icap eder. Onların pek vahiy ve zayıf şüpheleri vardır. Bu şüpheler müteselsil bazı vehimlerden neşet etmiştir. O vehimler de bazı mugalatalardan husule gelmişlerdir. Onların Kur'an'ın kemalini tenzil etmek için Kur'an'ın temsillerini insanların temsillerine kıyas etmeleri kıyası ma'al farıktır. Aralarında dünyalar kadar fark vardır. Onları mugalata ile bu kıyasa sevk eden noktalar. Bir, Onlar her şeye meľuflarına baktıkları nazar ile bakıyorlar. İki, onlar insanın zihninin, fikrinin, lisanının, sem'inin cüz'i olduklarını ve cüz'i olduklarından, kasten ve bizzat iki şeye beraber taalluk edemediklerini nazara almışlardır. Üç, himmetin yüksek ve alçak kısımlarını tefrik eden mikyasın, iştigal ve ihtimamdan ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Yani, yüksek şeylere ihtimam edenin himmeti yüksektir, Alçak işlerde iştigal edenin himmeti alçaktır. 4. Kıymet ve azametin himmet nisbetinde olduğunu zannetmişlerdir. Hatta küçük veya alçak bir şeyi yüksek ve büyük şahıslara isnat etmezler. Güya azim insanlar kıymeti olmayan şeylere tenezzül etmezler ve zayıf küçük bir şey o büyük himmet ve azameti tahammül edemez. İşte o boş kafalılar bu noktalara istinaden Cenabı Hakk'ı da insanlara kıyas ederek diyorlar ki Allah celal ve azametiyle insanların konuştukları gibi nasıl insanlar ile tekellüm etmeye tenezzül eder ve bu cüzi ve hakir şeylerden nasıl bahseder azametine yakışır mı acaba o süfeha takımı Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti gibi sair sıfatlarının da küllî, umumi, şamil, muhît olduklarını bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki, Cenab-ı Hakk'ın azametine mikyas, ancak mecmû asarıdır, yalnız bir eser mikyas olamaz. Ve yine bilmezler mi ki, Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mizan olacak, kâfe-i kelimatıdır ki, eşcar kalem, denizler mürekkeb olsa, o kelimatı yazıp bitiremezler. Haşiye bu mealdeki ayette bir mübalağa, bir müzayede görünür. Fakat hakikata vakıa'a bakılırsa ziyadelik yoktur. Çünkü kelime bir manayı ifade eden şeye denir. Ama nahvilerin lafz ile takyit ve tahsis ettikleri onlara mahsus bir ıstılahtır. Evet, biri kal, diğeri hal olmak üzere iki lisan vardır. Lisana kalin kelimatı, elfaz ise Lisan-ı halin kelimatı da ahvaldir. aley, Kutsi şairin "Ve fi kulli şey'in lahu ayetun tedullü ala enhu vahidun" dediği gibi kitab-ı kebiri kainatta yaratılan herhangi bir şey, Halık'ın azametine delalet eden bir kelimi haliyedir. Eşşar ile denizler kainat kitabında mevcut kelimatı haliyelerin yazılmasına kafi geldiği takdirde o denizlerin katreleri o ağaçların zerreleri birer hali kelime olduğundan onların da yazılması için mürekkep kalem lazımdır. Öyleyse onlar için de onlar kadar başka eşcar ve denizler lazımdır. Ve hâkeza, her bir birincinin katreleri ve kelimatı yazıldıktan sonra ona da onun kadar ikinci bir takım eşcar ve denizler lazımdır. Hal böylece ila gayri nihaye teselsür eder gider. Cenab-ı Hakk'ın kelimatı yani Cenab-ı Hakk'ın azametine delalet eden kelimat-ı haliyesi bitmez. Demek hakikatte temfede kelimatu rabbi ve lev ji'na ayetinin ifade ettiği manada hiçbir cihetle mübalağa, müzayede yoktur. Belki tenakus vardır. Mütercim Abdülmecid. Mesela şems akıl, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse ziyasını bütün aleme neşrettiği bir sırada, pis, mülevves bir zerre de, onun ziyasından istifade ettiği vakit, şemse karşı için bu pis, bu mülevves zerre ile meşgul oldu ve ne için ona ziyasını verdi diye itiraz edilebilir mi? Haşa! Şems'in azametine bir nakise gelir mi? Yok. Binaenaleyh, gayet büyük olan bu alemi büyük bir san'at ile ve büyük bir ihtimamla halkettiği gibi, Cevheri fert ile tabir edilen zerre de onun destgahı kudretinden çıkan bir eseri sanatıdır. Çünkü o büyük kudretin nazarında cevahiri fert yani zerrelerle nucûmu seyare yani gezici yıldızlar müsavidirler. Zira o büyük Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, kelamı zati sıfatlarıdır. Zatı ı Akdese lazımdırlar. Onlarda teceddüt yok, ziyade ve noksan olmaya kabiliyet yok, tagayyürleri yok ki mertebeleri olsun. Mahaza acz bu sıfatların zıddı olduğundan onların içine girip oturamaz. Binaaaleyh kudreti ilahiyede zerre ile şems arasında fark yoktur. Mesela terazinin her iki gözünde iki güneş veya iki zerre bulunduğu farz edilse Aralarında müsavat ve müvazene bulunduğundan hariçten bir kuvvet bir gözüne basarsa öteki göz havaya kalkar. İster o gözde zerre olsun ister güneş olsun o kuvvete göre farkları yoktur ikisi de birdir. Kezalik mümkün olan bir şeyin tarafeyni yani vücut ve ademi arasında terazinin gözleri gibi müsavat olduğundan kudreti ezeliye hangi tarafa basarsa Öteki taraf heba gibi havaya kalkar. Güneş, sinek, zerre. Bu hususta hepsi de birdir. Hülasa, zerre gibi küçük şeyler veya adi fiiller halıkın halkıyla vücuda geldikleri için onun daireyi ilminde dahil oldukları bedihiidir. Bu itibarla onlardan bahsetmekte bil bedahe, müşahhat, münakaşa etmek yoktur. Kur'an-ı Kerim: E la ya'lemu men halak ve o'l latiful habir ayetiyle bu sırra işaret etmiştir. Yani halk eden halik mahlukunu bilmez mi? Ve bilmemesinin imkanı var mı? Öyleyse mahlukundan ne için bahsetmesin, ne için mahlukuyla konuşmasın? 2. Mugalata Onlar Kur'an'ın üslupları ve şivesi altında bir insanın timsali görünür diyorlar. Çünkü Kur'an'da bahsedilen adi işler ve hakir şeyler İnsanların arasında yapılan muhavere ve konuşmalar gibidir. Bu cahil herifler bilmezler mi ki, söylenilen bir kelam, bir cihetten mütekellimine bakarsa, birkaç cihetten de muhatabına bakar. Çünkü muhatabın ahvalini nazara almak lazımdır ki, söylenilen söz, o ahvalin iktizası üzerine söylensin. Binaenaleyh, Kur'an'ın muhatabı beşerdir. Kur'an'ın maksadı da tefhimdir. Yani, beşerin bilmediği şeyleri bildirmektir. Buna binaendir ki belagatın iktizası üzerine Kur'an, beşerin hissiyatıyla ile olan üsluplarını giyer ve şivesiyle söyler ki beşerin fehmi söylenilen sözden tevahhüş edip ürkmesin. Evet, yüksek bir insan bir çocukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun fehmi onun çatpat söylediği sözler ile ünsiyet peydâ eder, söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde, o insan ile o çocuk arasında bir malumat alışverişi olamaz. Allah ile beşer arasındaki ahzu italar da böyledir. Eğer Cenab-ı Hak beşere ita edeceği malumatı beşerin terazisiyle tartıp vermezse beşer katijiye ne bakar ve ne de alır. Çünkü beşer ancak alışmış olduğu terazisinin dilinden anlar, bu fenni terazilerin dilinden anlamaz. Sual. Hakikaten eşyanın hakareti, hisseti, kudretin azametine, kelamın nezahet ve nezaketine münafidir. Cevap: Bazı şeylerde veya işlerde görünen hakaret, çirkinlik eşyanın mülk cihetine aittir. Yani dış yüzüne nazırdır ve bizim nazarımızda öyle görünür. Ve bunun için eşya ile yedi kudret arasına perde olarak esbabı zahiriye vaz edilmiştir ki Sathî nazarımızda yedi kudretin o gibi eşya ile mübaşereti görünmesin. Fakat melekût ciheti yani iç yüzü ise şeffaf ve yüksektir. Kudretin taalluk ettiği bu cihette hiçbir şey kudretin taallukundan hariç değildir. Evet, azameti ilahiye esbabı zahiriyenin vaz'ını iktiza ettiği gibi vahdet ve izzeti ilahiyye de Kudretin bütün eşyaya şumulunu ve kelamın her şeye ihatasını iktiza ederler. Mahaza bir zerre üstünde zerreler ile yazılan bir Kur'an, safi semada yıldızlar ile yazılacak Kur'an'dan hüsn ve güzellikte de aşağı değildir. Ve keza bir sivri sineğin yaratılışı san'atça filin hilkatinden dûn değildir. Kelam sıfatı da aynen kudret sıfatı gibidir. Bir çocukla konuşup söz anlatmak bir filozofla konuşmaktan aşağı değildir. Haşiye 1. Sivri sineğin başında mızrak gibi bir hortum vardır. Filin başına konar, hortumunu filin hortumuna batırır. Fil kaçmaya başlar, hiçbir suretle elinden kurtulamaz. Demek Cenab-ı Hak sivrisineği file galip ve hakim kılmıştır. Binaenaleyh Hilkatça de cesaret hususunda faiktir. Mütercim Abdülmecid. Sual: Şu temsillerde görünen hakaret-i zahiriye neye aittir? Cevap: O gibi haller temsil getirene ait değildir ancak mümessel ilâhe aittir. Yani kime ve ne şeye temsil getirilmişse ona aittir. Zaten kelamın güzelliği, belagatı mümessel ilâhe mutabakata nispetindedir. Evet, bir padişah bir çobana Çobanlara mahsus bir aba, bir palto ve kelbine de bir kemik verirse padişah iyi yapmadı diye kimse itiraz edemez. Çünkü her şeyi layıkına vermiştir. bina aley mümessel ile ne kadar hakir olursa temsili de o kadar hakir olur ve ne kadar büyük olursa temsili de o kadar büyük olur. Evet, sanemler pek adi, hakir olduklarından Cenabı Hak sineyi onlara musallat kılmıştır ve ibadetleri de o kadar çirkindir ki nescül ankebut ile yani örümceğin ağı ile tabir edilmiştir. Haşiye 2 Bir Arabi'nin taptığı bir sanemi varmış. Bir gün ibadete gitmiş, bakmış ki bir tilki sanemin başına bevletmiş. Bu hali görünce erabbun yabulus salabanu bi ra'sihi demekle sanemi kırmış atmış. Demek sanemlerin hakaretinden, Üçüncü mugalata, onlar diyorlar ki, hakikatı izhar etmekte adzi ima eden bu gibi temsilat'a ne ihtiyaç vardır? El cevap, Kur'an'ı inzal etmekten maksat, cumhurun azı irşad etmektir. Cumhur ise avamdır. Avamın az çıplak olan hakikyi göremez, ülfet payda etmedikleri akliyat mahzayı ve mücerverdatı fehimleri alamaz. Bunun için Cenabı Hak Lütffuihhsan ile hakikatları onların ülfet ettikleri bir libas ile bir şive ile göstermiştir ki tevahhuş edip ürkmesinler bu bahis müteşabihat bahsinde geçmiştir.